Elhamdülillahi rabbil alemini ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün Ehl-i Sünnet Şia-zı Haricilik kavramları ve fırkaları üzerinde duracağız. Ama bir derste, bir saat zarfında herhalde bizim böyle tarihe mal olmuş 3 yapı özellikle bunlardan Birincisi Ehl-i Sünnet, Müslümanların gövdesini oluşturan büyük kitle. Ardından daha küçük bir bölümü oluşturan şia hakkında böyle bir saatte detaylı bilgi vermemiz mümkün değil. Biraz çok ana hatlarıyla yapılar hakkında bilgi verdikten sonra daha çok özellikle Ehl-i Sünnet kavramı, ile ilgili bizim ne anladığımız ya da ne anlamamız gerektiği hususunu irdeleyen bir şeyler söylemeye çalışacağım. Öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ettiğinde ortada farklı yorumlar bu yorumlar etrafında örgülenmiş farklı gruplar yoktu. Peygamber Efendimiz Allah'tan almış olduğu ayetler doğrultusunda dini tebliğ ediyordu, beyan ediyordu ve ashabı da eğitiyor, yetiştiriyordu. Herhangi bir ihtilaf söz konusu olduğunda ashab arasında Hz. Peygamber Efendimiz'e müracaat edip zaten problemi çözüyorlardı. Birlik söz konusuydu. Bu bakımdan bizde mezhepler, fırkalar tarihi kitapları İlk mezhebleşme, fırkalaşma hadiselerini anlatırken ilk ihtilaf meselesine değinirler. İlk ihtilaf, ilk fırkalaşma demek değildir ama fırkalaşmanın bir şekilde ihtilaflara dayandığını da unutmamak lazım. Bu bakımdan Efendimizin vefatını müteakip yaşanan bazı ihtilaflı hadiselere sırasıyla işaret ederler. onların bir kısmı fıkhi ihtilaflardır. Efendimiz vefat ettikten sonra nereye gömülecek, defnedilecek meselesi. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirası var mıdır? Ailesine miras bırakmış mıdır? Sahip olmuş olduğu şeyler şahsının mıdır? Şahsını ailesine miras olarak kalır mı kalmaz mı? Bu konuda ehlibeyt ile Halife Hazreti Ebubekir arasında ihtilaf oluyor. Ve bu ihtilaflar orada hallediliyor. Derin E, bazı problemlere yol açmıyorlar. Keza Efendimiz'den sonra kimin halife olacağı hususu biraz daha e, ciddi bir ihtilaf sayılabilir belki. Asap arasında farklı görüşler de ortaya atılıyor. Ensar kendi arasında toplanıyor. E, kendi içlerinden birini halife seçmek istiyorlar. Ondan sonra Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Ebubeyde Ubeyde bin Cerrah duruma müdahale ediyorlar. Bu defa diyorlar ki bizden bir lider olsun, sizden bir lider olsun, çift başlı bir liderlik olsun. Ee, tabii ki e, bunun doğal olmadığı anlaşılıyor ve nihayetinde kureş üstünlüğü, Kureyş'in Araplar nezdindeki itibarı, saygınlığı, göz önünde bulundurulmak suretiyle, konuyla ilgili Efendimizin de tavsiyeleri hesaba katılarak, kureş'ten bir lider olması gerektiği, bunun da, Hz. Ebubekir olduğuna karar veriyorlar ve ilk halife Hz. Ebu e biat ediyorlar. Bu meselede hilafet tartışması da burada çözülmüş oluyor. Ondan sonra riddet savaşları, bu ihtilaf artık bildiğimiz manada ihtilaf olmaktan çıkıyor. Bu bir şıkak hadisesi oluyor. Yani orada e, ümmete karşı e, artık... E, kendini konumlandıran, bütünden kopan bir grup söz konusu. Biz zekat vermeyiz diyenler, sahte peygamberler, peygamberlik iddiaları vesaire bünyeden kopuş ifade ediyor bunlar. Bunlara karşı da zaten böyle bünyeden kopuşlar söz konusu olduğunda da gerekli uyarılar, nasihatler yapıldıktan sonra herhalde Müslümanlar böyle bir fitneye kurban verilemeyeceğine göre ne yapılır? Artık o insanlarla E, hilafet otorite gerekli efendim e, çareyi yani silahlı mücadeleyi başlatır. Ordular düzenler üzerlerine gönderir ve o gaileyi orada e, ortadan kaldırır. Ki Halife Ebu Bekir de öyle yapıyor. Bu konuda da işte Müslümanlara silah çekilir mi, çekilmez mi tartışması yaşanıyor. Ve kısa sürede bu da aşılıyor. Konuyla ilgili naslar değerlendiriliyor. Efendimizin talimatları ve asap bu konuda ikna oluyor. Doğru tavır budur diyorlar ve riddet savaşları bir dizi halinde yaşanıyor ve bunların da üzerinden geliniyor. 2 küsur yıl sonra Hazreti Bekir'in vefatı ile birlikte Hazreti Ömer halife seçiliyor. Onun hilafeti de yaklaşık 10 on yıl. Onun hilafeti de yine ümmetin birliği, dirliği ve düzeni ne sahne oluyor. buna biz zaten birlik dönemi diyoruz. Genelde icmalar ve ümmet Muhammed'in siyasi sosyal anlamda verimli başarılı atılımları açılımları da bu dönemde büyük oranda oluyor. Hazreti Osman döneminin ilk 6 yılı o da başarılı geçiyor. Ama son dönemi biraz orada Ümeyye ailesiyle Haşimoğulları arasında. Sadece onlar değil aynı zamanda Beni Temim Beni Hanife ve Beni Rabia e, kabilelerinden olan daha sonradan işte Hariciliğin e, öncü isimlerinin de içinde yer almış olduğu e, bazı Arap kabileleri özellikle Bedevi Arap kabileleri bunlar Küfe'ye Basra'ya yerleşiyorlar. Oradaki fütuhata katılıyorlar. E, onların Halife Osman'ın idaresi onun valilerin idaresi karşısında şikayetleri var. Biraz işin içinde ekonomik sebepler var. E, nüfus, yerleşim politikaları söz konusu. Küfe'de, Basra'da karışıklıklar yaşanıyor. O bölgeye başka nüfuslar, topluluklar gönderiliyor. Haliyle gelir yetersizliği başlıyor. Bunun üzerine bazı artık e, isyanlar çıkmaya başlıyor. Orada halifenin valisine karşı, Basra valisine karşı ayaklanmalar falan derken yani Hazreti Osman döneminin son yılları Biraz sıkıntılı geçiyor. İç karışıklıklar o zaman başlıyor. Ve bu iç karışıklıklar biraz da e, dışarıdan Yahudi dönmesi bazı isimlerin, grupların köpürtmesiyle, biraz yerli gayrimüslim unsurların da fitne kazanını alevlendirmesiyle, tutuşturmasıyla. Bunlar olduğundan çok daha büyük noktaya varıyor. Ve Mısır'dan, Basra'dan, Küfe'den e, bunlar o dönemin üç büyük Eyaleti diyelim bu eyaletlerden toplanan insanlar isyan bayrağı açıyorlar ve Medine'yi halifenin evini kuşatıyorlar. ve Orada bildiğiniz o elim vaka yaşanıyor. Halife Hazreti Osman'ı orada şehit ediyorlar. ve O dönemden sonra artık ümmet siyasi birliğini ve dirliğini büyük oranda kaybediyor. Çalkantılar epey bir zaman devam ediyor. Binlerce insan artık bu fitne her cümerç içerisinde. Canlarını kaybediyor, mallarını kaybediyor, güvenlik boşluğu oluşuyor. Haliyle bunlar sadece siyasi vakalar olarak kalmıyor. E Müslümanlar aralarındaki ihtilafları çözerken ne yapacaklar? Kaynaklarına başvuracaklar. Ben haklıyım diyen insan buna gerekçi olarak mutlaka Kur'an'dan, sünnetten deliller ileri sürer. Çok tabidir. Karşı taraf haksızsın derken, eleştiri ortaya koyarken o da Haksızsın çünkü Allah şöyle diyor. Haksızsın çünkü hadiste böyle geçiyor. Diyerek dini kavramlar ve jargon kullanılarak orada bir eleştiri yapılıyor. Bu zaman içerisinde tabi gelişiyor. Ve artık işte Hazreti Ali dönemi onun hilafeti ümmetin tabi çoğunluğunun oyunu almış bir halife olarak. Ee, Şam Hazreti Osman'ın Halife Osman'ın şehadetinin efendim... ...bir şekilde hesabını, sorumluluğunu ödetmek istiyor. Ve Hz. Ali etrafında kümelendiğini iddia etmiş olduğu grupları... ...Şam Valisi Muaviye teslim etmesini istiyor. Bunların hemen yargılanması ve cezalarının verilmesi gerektiğini söylüyor. İşte Hz. Osman'ın öldürülmesi hadisesi bir hukuki kriz olarak... Hazreti Ali dönemine damgasını vuruyor. Bu hukuki krizde yani katillerin, isyancı grupların yargılanması, cezalandırılması e, hadisesi Hazreti Ali'nin yaklaşık 5 yıllık hilafet dönemine damgasını vuruyor. Bir türlü e, hava yumuşamıyor. Şam'la arasında e, savaş yaşanıyor. Önce Basra'da Cemel Savaşı yaşanıyor biliyorsunuz. Hazreti Talha, Zübeyir ve Hazreti Ayşe öncülüğünde önceki halife Osman'ın katillerinin işte Medine'yi istila eden isyancıların yakalanması yönünde böyle milleti harekete geçiren bir çağrıyla yola çıkıyorlar. Haliyle bu çoğunluk tarafından benimsenmiş olan otoriteye de bir baş kaldırı anlamı taşıyor. Bir karışıklık kargaşa derken Basra'da karşılaşıyorlar ve Cemel vakası diyebildiğimiz o savaş yaşanıyor. Bu problem hallediliyor ama arkada asıl, daha büyük bir grup, Şam'da Muaviye liderliğindeki grup bunlar aynı davayı sürdürüyorlar. Halifenin katilleri, o katillere destek veren, isyana katılan isyancıların, fitnecilerin bir an evvel e, yargılanması lazım. Ordumda öyle kimseler varsa onları hemen ordumdan uzaklaştır ve onları bize bırak bu da Halife Ali'nin otoritesine karşı aslında bir nasıl söyleyelim hürmetsizlik diyelim otoriteye karşı gösterilmeyecek bir tavır çünkü doğru olanı şudur yani eğer Hz. Ali halife ise ki biz onun halife olduğuna inanıyoruz Şam'daki Müslümanların ona biat etmemiş olması diğer Müslümanların ettiği biatı geçersiz kılmaz. Bir grup biat etmediği zaman biat edenlerin oyu havada kalmaz. Eğer ehli hal ehli akt Medine'de Mekke'de diğer bölgelerde e, ümmetin saygı duyduğu görüşüne, duruşuna, tavrına itibar ettiği insanlar ekseriyetiyle onu destekledilerse o halifedir. Onun hilafeti meşru ise o zaman hukukun da başındaki insan odur. Birilerini yargılayacaksa, birilerini cezalandıracaksa bunları da yapacak olan isim yine halifedir. Dolayısıyla bu konuda Muaviye ve Şan'da konuşlanan Müslümanların halifeye itaat etmeleri, ona biat edip ondan sonra halifenin kararına göre hareket etmeleri gerekir. Doğru olan budur. Zaten böyle olduğu için doğru biz bu savaşta Hz. Ali'yi haklı buluyoruz. Muaviye'yi haklı bulmuyoruz. O ve onun etrafında kümelenen Şam'daki efendim e, Müslümanların bu konuda halifeye biat etmemekle, itaat etmemekle, hele ona kılıç çekmekle, savaş etmekle e, günah işlediklerini düşünüyoruz. Tabi bu problem burada kalmıyor. Ondan sonra sıffin dediğimiz işte Şam Müslümanlarıyla Küfe'de hilafeti küfiyet taşıyan Hz. Ali etrafında halife etrafında toplanan Müslümanlar arasında savaş yaşanıyor. Sıffin Savaşı bildiğimiz. Bu Sıffin Savaşı içerisinde bir grup hariciler diye tarihe geçecek olan bir grup Hz. Ali'ye isyan bayrağını açıyorlar. Diyorlar ki sen neden Allah'ın hükmü dururken hakemlerin hükmüne ...rıza gösterdin. Diye... ...hakem... ...seçilmesine razı olduğunu... ...gerekçe göstererek... ...hakemlerin hükmüne... ...rızasını gerekçe göstererek... E, ...hadiseye karışan herkesi... ...tekfir ediyorlar. Yani... ...hem Halife Ali'yi, hem Muaviye'yi... ...hem hakemleri... ...Amr, Efendim... ...Bin As olsun, ondan sonra... ...Abim Musa Leşari olsun... Hatta buna rıza gösteren o iki taraftan da Müslümanları tekfir ediyorlar. Böyle bir tekfirci yapı olarak marjinalleşiyorlar. Şeyden, gruptan kopuyorlar. Büyük kitleden ayrılıyorlar. İşte bu siyasi ihtilafta üçüncü bir kanat oluşuyor. Ali taraftarları bunlara Şiatu Ali deniyor. Şia'nın mayası burada. Bir tarafta hariciler var. İki tarafa cephe almış. Bir tarafta da Şam muaviye taraftarları var. İşte nasibe, nasibiler şeklinde de anılıyorlar. Ancak Hz. Ali taraftarlığı tamamen siyasi bir etikettir. Yani şia, ilk dönemde şia demek iki şekilde anlaşılır. Birincisi Hz. Ali yanında yer alan daha ilk halifeden itibaren Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman'dan itibaren bu işin Ali'nin hakkı olduğunu düşünen Ali taraftarları anlamında ehli beytçi bu kimseler vardır. Bunların dini anlamda diğer Müslüman kitleden farklı bir görüşleri yoktur. Sadece Peygamber Efendimiz'den sonra halife kim olmalı hususunda bunların farklı bir görüşü vardır. Derler ki aslında hilafete layık olan kişi onun damadı olan Ali'ydi. Ondan sonra da onun ehlibeytiydi diye düşünenler vardır. Bunlara Şia denir. İbn-i Hazm Şia'nın ittifakla üzerinde e, durduğu esasın bu olduğunu söyler. Diğer konularda e, Şia'nın görüşlerini benimsesin ya da benimsemesin bu önemli değil. Önemli olan ilk halifenin kim olacağı hususundaki ihtilaftır. Bu ihtilafta Ali yanında yer alanlar Şiilerdir. Ama e, Hz. Ali ile Muaviye arasındaki savaşta yani gerek Cemel Savaşı'nda gerek Sıffin Savaşı'nda Ali yanında yer alanlar bunlara da yani Şia toplu bunların toplamına Şia denmez. Ama yakın çevresine Şia denmesi söz konusuysa bu bu anlamdadır. Yani Muaviye'ye karşı anlamındadır yoksa Ebu e karşı Ömer'e karşı Osman'a karşı. Diğer sahabilere karşı anlamında değil. Burada o yüzden Şiat-ı Ula ilk Şiilerle sonraki dönem mezhebleşmiş fırkalaşmış Şiiler arasında ideolojik Şiilikle ilk dönemin e, doğal siyasi grubu olarak Ali etrafında yer alan Şiiler arasında da net bir ayrım yapmak zarureti e, ortadadır. Bunu hesap etmek lazım. ehl Sünnet nedir? ehl Sünnet orada hem Hazreti Ali'nin yanında yer alanları Hem Muaviye'nin yanında yer alanları hem ondan önce Ebu Bekir'e biat edenleri hem Ömer'e biat edenleri hem Osman'a biat edenleri. Yani ayrılık çıkana kadarki dönemde bir, bütün bünyeyi ayrılık çıktıktan sonra da bünyeden kopan haricileri bir tarafa aldığımızda diğer iki grubu da içeriyor. Yani Muaviye tarafı da Ehl-i Sünnettir, Ali tarafı da Ehl-i Sünnettir. Bu ayrım ehl-i sünneti e, bölen parçalayan ehl-i sünnet olmanın dışına taraflardan birini ehl-i sünnet dışına iten bir ayrım değildir çünkü ayrım burada siyasidir evet taraflardan biri haksızdır yanlış yapmaktadır günah işlemektedir diğer taraf haklıdır ama günah işlemek halifeye başkaldırmış olmak kişiyi ehl-i sünnetten çıkarmaz e, bu ehl-i sünnetin tanımını kavramını belirleyen değiştiren bir tutum, davranış değildir. Ama haricilerin tutumu farklıdır. Hariciler burada ehl-i sünnetten kopmuştur. Çünkü hariciler tekfir etmiştir. Meseleyi itikadi düzeye taşımıştır. İki taraf birbirleriyle siyasi bir mücadele verirken, hariciler bu mücadeleye itikadi bir boyut kazandırmıştır. İki tarafında bir beşeri hakem seçmekle, beşerin hükmüne razı gelmekle, Allah'a mahsus olan hükmü Allah'tan alıp insana verdikleri için ilgili ayetlerle çatışmıştır. Dolayısıyla kafir olmuştur demekte. Tekfir ettiğinden dolayı ki bu ilerleyen yıllarda büyük günah işleyen kişi de kafir olur inancını da beraberinde getireceği için artık itikadi bir problem olmuş ve ehl sünnetten ayrılmıştır. Haricilerin ehl sünnetten ayrılmasına sebep teşkil eden konu temelde budur. Tekfir. Müslümanları gerek işlediği günahtan sebep pişman da olsa tevbe etmedikten sonra tabi ki yani günah olduğunu haram olduğunu bile bile nefsine uyarak da işlemiş olsa kafir olduğunu söylerler. Keza hakem hadisesi vesilesiyle o büyük Müslüman kitleyi iki gruba bölünmüş o kitleyi de tekfir ederler. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet'in dışına çıkmışlardır. Evet. Şimdi bu Savaşlar ne olmuş oluyor? Bu savaşlar aynı zamanda liderler etrafında belli bir grubun kemikleşmesine yol açıyor. Hz. Ali etrafında kemikleşen bir grup var. Bunlar Hz. Ali'nin şehadetinden sonra oğlu Hasan'ın etrafında kemikleşiyorlar. Toplanıyorlar. Hz. Hasan'ın efendim hilafeti Muaviye'ye devretmesinin ardından yaklaşık bir 5-6 aylık hilafeti var. Ondan sonra Muaviye daha güçlü olduğu için daha derli toplu. Orada daha iyi bir sistem kurmuş. Hazreti Ali taraftarları yorulmuş, dağılmış. Büyük oranda ümidini kaybetmişler. Haliyle liderleri Hazreti Ali'nin de şehadetiyle büyük bir darbe almışlar. Hazreti Hasan döneminde artık bu kavganın böyle sürmeyeceği anlaşılıyor. Muhtemelen Hazreti Hasan da bakıyor ki yani Muaviye taraftarlarının vazgeçirilmesi, bir şekilde silah zoruyla yola getirilmesi, haklarından gelinmesi ve bu gailenin silahla, savaşla ortadan kaldırılması mümkün değil. Biz bu şekilde birbirimizi yeris ümmet parçalanır. Boşuna insanların kanı efendim dökülür diye hesap ediyor olmalı ki Hazreti Hasan da artık Muaviye'yi daha güçlü, daha organize, daha efendim ekonomik anlamda iyi e, gördüğü için, daha örbüklü olduğunu gördüğü için bu işi Muaviye'ye veriyor ve amul işte Birlik yılı o aradaki yaklaşık 10 yıllık e, kavga kargaşa, kaos döneminden sonra birlik ve dirlik dönemi olarak yeni bir sayfa açılmış oluyor ama açılan bu sayfa artık farklı bir sayfa olmuş oluyor. Ondan önce e, hilafet dönemi olarak hilafetin nübüvvet dönemi olarak geçen e, ilk 4 halife Hz. Hasan'ı da ona ekleyecek olursak ki kimse kolay kolay kalkıp da hilafet makamından e, şu ya da bu e, tehlikeleri görüp de kendisi rızaen feragat etmez istifa etmez bu Hz. Hasan'ın büyüklüğünü gösteriyor cennetin efendisi olmanın aslında ne olduğunu da bize gösteriyor ama ondan sonra artık hilafeti nübüvvet bitiyor hilafeti mülk denilen saltanat hilafeti başlıyor muaviye ile beraber ve işte 60 yılına kadar ondan sonra oğlu Yezid ile beraber zaten saltanat olduğunu da görüyoruz çünkü Babadan oğlu artık devam eden, intikal eden, veraset yoluyla yürüyen bir ailenin tekelinde, bir ailenin hakkı gibi görülen bir müesseseye, kuruma dönüşüyor hilafet. Ömer bin Abdülaziz bu yapıyı biraz değiştirmeye çalışıyor, biraz yumuşatıyor. insanların haklarını, hukuklarını geri iade ediyor. Bölgede işte... Emevi ailesi eliyle yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmaya, yanlış uygulamalara son vermeye çalışıyor. Özellikle şaibe, ekonomik şaibeler vesaire bunları ortadan kaldırmak için bütün malının, mülkünü ne varsa hepsini bunları dağıtıyor, tasadduk ediyor. Kendinden önce bir veliaht olmasa, kendisinin de sözüne sadakat adına Devam ettirmek zorunda olduğu bir vela, veliahtlık olmamış olsa, önceden veliahtı belliydi, belki de tarihin akışını değiştirebilirdi ama tarih böyle bir şeydir. Tarih bizim umduğumuz gibi olmaz. Tarih olduğu gibi olur. Biz umarız tarihte olur. Bize ummak düşer, tarihe olmak düşer. Her neyse, zaman içerisinde bu e, Hazreti Ali'den geriye kalan, Hazreti Hasan etrafında toplanan, Ondan sonra Yezid döneminde Yezid'in ilk defa işte veliaht seçilip beyat toplanması ardından işte yine kargaşalı bir şey, ihtilaflı bir şey, muhataralı muhatara bir şeyi vardır onun, biat alma süreci vardır. Biat aldıktan sonra maşeri vicdana oturmamıştır. Yezid'in e, halifeliği. Dolayısıyla e, Hazreti Hüseyin etrafında Hazreti Ali'den kalma, küfede baba yadigarı o Şia Onun öncüleri Hz. Hüseyin'e işte kıyam mektupları, biat mektupları yazmışlardır. Onu bir şekilde artık bu iş senin hakkındır. Hadi Muaviye zamanında e, kalkmadınız. Muaviyeye kardeşin, abin, Hasan'ın vardı, sözü vardı ve ona verdi hilafeti ama e, Yezid bu işe layık değildir. Hadi Muaviye sahabedendir. Ama Yezid o da değildir. Ayrıca şaibeli bir isimdir. Dindarlığı hususu hakikaten ciddi ciddi şaibeler var. Dolayısıyla Artık sen bu hissenin hakkındır ve gel ümmetin emanetini omuzlan demişlerdir. Ama bunun arkasında duramamışlar. Bildiğimiz o elim Kerbela vakası yaşanmıştır. Ee, bu şekilde o etraf yani Ehlibeyt etrafında Ehlibeyti siyasi olarak destekleyen o grup orada kötü bir sınav vermişler. Bunlar daha sonra Tevvabun hareketi diye bilinen Pişman olanlar, tövbe edenler Süleyman bin Surat önderliğinde işte Küfe'deki Şia'nın öncü isimleri etrafında biz niye vaktiyle e, Hüseyin'e sahip çıkamadık, neden onu gadire uğrattık diyerek derin bir pişmanlıkla bunlar yeniden toplanmışlar. Böyle bir pişmanlık efendim ordusu oluşturmuşlar. Ama muvaffak olamamışlar, bir kıyam yapmışlar. O kıyamdan sonuç alamamışlar. Birçoğunun efendim Orada e, hayatına son verilmiş. Tabi orada bölgeye, küfeye gelen muhtar-ı sekafi var. Muhammed İbnil Hanefiye, Hazreti Ali'nin Fatıma validemiz dışındaki hanımından olan oğlu Muhammed Bin El Hanefiye adına bölgedeki insanlardan Efendim yat toplamıştır. Ben onun elçisiyim demiştir. Onun mehdiliğini ilan etmiştir. Ardından çok zaman geçmemiş, kendisinin Mehdi olduğunu iddia etmiş. Böyle çok şahibeli bir adam, hatta peygamber olduğu, bana vahiy geldiği yönünde iddiaları böyle sağlam kaynaklarda geçen bir isimdir. İbni Hacer'in e, Şabi'den naklen söylemiş olduğu. E, bu muhtar, Tevvab'un hareketinin bu işte başarısız olacağını zaten önceden hesap etmiş. Tevvab'un hareketinden bir grup insanı yanına toplamıştır. Ve bölgede tekrar... Biz Hüseyin'in Kerbela'da intikamını alacağız diyerek etrafına toplamış olduğu bir güçle kendisi de hakikaten savaş konusunda çok başarılı bir isim. Bölgede Ümeyye ailesi karşısında bir kıyam başlatıyor. Bir şekilde Kerbela'da eline Hazreti Hüseyin ve ailesinin kanı bulaşan ne kadar... Temayüz etmiş, öncü isim varsa, siyasi figürü varsa hepsini topluyorlar. Hepsini bir şekilde peşine düşüyorlar. Tepeliyorlar ve öldürüyorlar. Bu şekilde intikam alıyorlar. Ama o zaman işte Yezid'in hilafetinin işte ilk döneminde Medine'de, Abdullah bin Zübeyir Mekke'de, Medine'de ve daha sonra Basra'da ve birçok bölgede Abdullah bin Zübeyir hilafetin kendisinin hakkı olduğunu düşünüyor. Yezid'in bu işe layık olmadığını düşünüyor. Ee, orada bir süre çift başlılık var çift liderlik var bir tarafta Şam'da oğulları liderliği Yezid öncülüğünde bir tarafta Abdullah bin Zübeyir Mekke'de ee, Zübeyir artık önderliği liderliği diyelim. Yani İbn-i Ömer'e, İbn-i Abbas'a, Muhammed bin el-Hanefiye'ye karşı baskı yaptığı yönünde, hatta onları bir eve hapsettiği, etrafını işte çevirdiği, ateşe vereceğim, yakacağım sizi çabuk bana bir atadığın şeklinde tehditler savurduğu yönünde rivayetler var. Ama bu rivayetler, hatta işte Muhammed bin el-Hanefiye'nin adam gönderip bir grup, bir birlik askerle etrafını hemen püskürttüğü ve bir şekilde onları oradan kurtardığı yönünde rivayetler var. Abartı olabilir. Yani bu konuyla ilgili benim de bir okumam oldu, araştırmam oldu. Yani bazı kaynaklarda bu bilgiler geçiyor. Ama şunu söyleyelim, bizim tarihçiliğimizin maalesef böyle bir bir handikapı var diyelim. Siz eğer Hz. Peygamber dönemine dair, özellikle Hz. Peygamber Efendimizin Konusu olduğu hadiselerle ilgili, sözler, fiil, anekdotlarla ilgili sahih bilgi bulabilirsiniz. En azından sahih bir değil mi bunu tespit edebilirsiniz. Ama daha sonraki dönem söz konusu yani hadis değil de tarih söz konusu olduğu zaman orada neyin sahih neyin zayıf olduğunu tespit etmek hem zordur. Sahih denenlere itimat etmek belki biraz daha kolay ama zayıf denenlere gerçekten zayıf mıdır? İtimat etmek de zordur. Neden? Çünkü o dönemde artık Müslümanlar birkaç gruba bölünmüştür. Bidatçı grup diye bir kavram oluşmuştur. Bidatçılar, müptedi diye. Haliyle işte Ebu Mihnef gibi buna benzer o dönemin kaynakları, işte Cemel vakasını, Sıffin vakasını, o dönemin tarihi olaylarını yazan isimler içerisinden Şii olanlar, yani Şia grubu içerisinde bulunan tarihçiler ki bunlar çok yaygındır bu insanlardan genelde bu rivayetler gelir. Çünkü olayın detayını bilen onlardır. Bu insanlardan rivayet geldiğinde de bizim e, Ehl-i Sünnet hadis kaynakları özellikle cehtadil kaynakları hemen bu isimlere bir tırnak içine alır bunları. Ve der ki bunlar Şii'dir. Şii'yüm muhterik çok aşırı Şii'dir yaman Şii'dir falan der. Dolayısıyla e, bunlara olan güven Orada hemen şey olur. Askiye alınır. Güvenemezsiniz. Acaba işte kendi söylemlerinin propagandasını mı yapıyor şüphesi orada söz konusu olur. Bu bakımdan bence bu tarihçilik açısından bunun ayrıca incelenmesi lazım. Yani ravi şii diye hemen rivayetin üstünün çizilmesi doğru bir şey değil. Bu manada Ebu Mihnef. Onun hemen şiiyyum muhtelik denip isminin çizilmesi. Buna benzer birkaç ravi daha var. Böyle yedi sekiz tane ravi var. Bunlar bizzat o dönemin tarihini kitaplarını yazmışlar. Taberi vesaire tarihçiler hep bunlardan faydalanmışlardır. Eğer bu insanların rivayetlerini biz alıp çöpe atarsak Taberi'nin tarihinin yarısı o döneme ait bilgilerin yarısı belki daha fazlası boşa çıkar. O zaman biz o dönemin tarihine dair bir şey anlatamayız. Yani bizim için o dönemde ne yaşandı meselesi böyle ufak tefek başlıklar Uzun zaman aralıklarıyla, uzun coğrafya aralıklarıyla e, çok özet bilgiler elimizde kalır. Bu özet bilgilerle de herhalde e, bugün ne kadar gelmiş olan ne fırkaları ne siyasi olaylar zincirini anlayabiliriz, anlatabiliriz. Bu bakımdan bu doğru bir yöntem değil. Bunun başka bir hal çaresine bakılmalı. Ravi Şii olabilir. Alternatif kaynaklarla sadece tarih kaynaklarıyla değil diğer kaynaklarla da bu bilginin bir şekilde karşılaştırılması lazım. Bize Ebu Mihnehten gelen rivayeti başka kaynaklarla karşılaştırarak doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor bunu anlamamız lazım. Ee, bunun için gerekli kriterlerimiz aslında var ama bu alana bunu uygulayabilir miyiz? Orası problemli bir konu. Her neyse oraya geçiyorum ben. Ee, Abdullah bin Zübeyir bir taraftan işte onun hilafeti söz konusu. O işte Ebu Mubayt Mesud bin işte, El-Muhtar El-Sekafi'yi ne yapıyor Orada hemen kardeşinin ordusuyla, ona düzen bir seferle onu ortadan kaldırıyor, bu gayli bitiyor. Ama Muhtar El-Sekafi ile onun ve etrafındaki bir avuç insanın öldürülmesiyle iş bitmiyor. Küfe'de artık Şiilik, organize, e, savaşan, başlarında Hazreti Ali de olmayan, Hazreti Hüseyin de olmayan ehl başlarında birinin olmadığı bir gruba dönüşmüş oluyor. Muhtar Es-Sakafi, orada bir başka asıl kimlik var. Muhtar Es-Sakafi'den daha önemli bir figür var orada. Ki ilk belki de Şii dogmaları, Efendim teori, doktrini bir şekilde tohumlarını oluşturan isim diyebiliriz biz buna. Orada yani Hicri 70'li, 80'li yıllarda artık Küfe'de ki... Şii grup örgütlü bir yapıya dönüşüyor. Zaman içerisinde bunlar e, bir 50 yıl içerisinde Muhammed Bakır ardından işte Cafer-i Sadık hatta bu arada Zeyd bin Ali Muhammed Bakır'ın kardeşi e, etrafında bunlar örgülenmeye başlıyorlar. İçlerinden tabi uç aşırı gulat denen yapılar çıkıyor. Hatta bir gibi Dinden çıkmış yapılar. İmamlarla ilgili hiç yani bir Müslümanın aklına gelmeyecek iddialar ortaya atan, ilahlaştıran, onları böyle peygamber derecesine, hatta ilah derecesine çıkartan anlayışlar söz konusu oluyor. Yine orada eee muğiliye, beyaniye diye çok daha uç bir takım Şii içerisinden bazı akımlar çıkıyor. Batini akımlar yine Şii içerisinden çıkıyor. Şia demek o bölgede artık yani istediğiniz gibi e, dinin önder isimlerine söz isnad edebildiğiniz, kimsenin sizi hesaba çekemediği, bir iç denetimin, kritiğin olmadığı bir topluluk demektir. Cahil insanları çok kolay eee organize edebileceğiniz ehlibeyt diyerek, ehlibeytin özellikle Kerbela Dramanın bir şekilde istismarıyla ortalığı hemen manipüle edebileceğiniz böyle bir e, grup var. Böyle bir pazar var yani orada. Bu bakımdan Ehlibeyt e, birkaç yüzyıl orada çok verimli biçimde kullanılmıştır. Ehlibeyt ismi önderleri, Ehlibeyt söylemi. Hatta Cafer-i Sadık etrafında bunu o kadar ki Şia'nın Nispeten daha mutedil yani gulatından olmayan kaynakları bile e, bundan yaka silkmeye başlamışlardır. Mesela Keşhi Ahbar'da, Ahbar-ı Rijel'de yani tabakat, şia tabakatında. cafer Sadık çok salih bir insandı. Etrafında cahil cühela hatta maksatlı kimseler vardı. Bunlar onun yanına girer çıkarlardı. Ondan sonra etraflarındaki insanlara işte imam şöyle dedi, imam böyle dedi diye asılsız şeyler söylerlerdi. İmamdan duymadıkları şeyleri imama yakıştırırlardı. İmam cafer Sadık da bunlardan yakasılmış. Lanet olsun demişti. Hatta bunlara beddualar etmiştir. Bunlarla bizim bir alakamız yoktur demiştir. Hatta e, bazı işte o hatta bir yenin öncü isimleri bunlar oğlu, büyük oğlu İsmail'in etrafında kümelenmeye başlayınca Demek Cafer-i Sadık'tan istedikleri tavizi koparamayınca oğlu İsmail'i kafalamaya çalışıyorlar. Yani Ehlibeyt'ten olsun da önemli değil. Ehlibeyt, nesepçe Ehlibeyt'ten olduktan sonra onun o aile markasını ne yapacaklar? Bir siyasi manipülasyon için kullanacaklar. Dert bu. Ne yapıyorlar? İsmail etrafında kümelenince Cafer-i Sadık onlara hemen ikaz ediyor. Benim oğlumu öldürmek mi istiyorsunuz? Yani etrafında kümelenip de bir gâile, bir fitneye çocuğumu kurban mı edeceksiniz? Hemen otoritenin dikkatini çekecek, bu adam kıyam yapacak falan deyip de bir suikasta yahut işte otoritenin gazabına mı uğratacaksınız diyerek fitne yapmayın ve uzaklaşın, çekin, gidin diyerek Çafer-i Sadık'ın böyle dert yandığını da biliyoruz. Her neyse. Şia bu şekilde oradan itibaren geliyor. Zaman içerisinde Şia'nın artık itikadi görüşleri de oluşmaya başlıyor. İtikadi görüşleri de aslında siyasi görüşlerinin etkisinde, baskısında oluşuyor ki siyasi görüşleri biliyorsunuz hilafet imamet geriliminde oluşan bir siyasi görüştü. Ne diyorlardı? Ee, halife Ebu Bekir değil bu işe Halife Ali layıktı. O dördüncü değil birinci halife olmalıydı. Ondan sonra da oğulları hilafet Ehli hakkıdır. Peygamber ona vasiyet vermiştir. Bir vasiyet teorileri vardır. Gadir Hum hadisesini hatırlayın. Orada Efendimizin güya Hz. Ali'ye kendinden sonra halef olarak, siyasi varis olarak e, yetki verdiğini ve insanlardan da bu yetkiyi kabul etmelerini onaylamalarını istediğini güya iddia ederler. Dolayısıyla onların din anlayışının mezhep anlayışlarının temennine vardır. İmamet vardır. Bizde hilafet vardır. Onlar da imamet vardır. Onlar çünkü uzun süreli hilafet bulamamışlardır. Uzun yüzyıllarda bulamamışlardır. Buna karşılık ne yapmışlardır? Kendi iç otoritelerini kurmak ve düzenlerini bir şekilde yürütebilmek adına. Burada düzen çok önemli. Bu düzen belki siyasi düzen değil ama önemli bir iktisadi düzen var burada. İnsanlardan humus diye ehlibeyt adına para toplanıyor. Ehli humusu var ya Kur'an'da da geçer. Ganimetin beşte biri. Ehlibeyt adına toplanan humusları bir şekilde ne yapıyorlar? Organize kendi aralarında bunu paylaşıyorlar. Ekonomik bir rant var yani Ehlibeyt ismi üzerinden orada devşirilen. Ee, bunu tabii kolay kolay bırakmıyorlar. Bu bakımdan onlar da ne yapıyorlar? Evet ilafet yok, siyasi liderlik yok ama o iktisadi randın devam etmesi adına kendi farklılıklarını dini farklılıklarını sürdürebilmek adına imamet teorisine tutunuyorlar ama imamlarla bir alakaları da yok çünkü imamların zaten onlardan bezdiğini, uzak durduğunu biliyoruz. İmamlarla ilgili gerek Ali Zeynelabidin, gerek Muhammed Baqır, gerek oğlu Cafer. Bunlarla ilgili hatta Musa Kazım, Ali İmam Ali Rıza, bu isimler, onun oğlu Muhammed Cevad, onun oğlu Ali Elhadi, onun oğlu Hasan Askeri. Bu isimlerle ilgili tarihi kaynaklara baktığımızda hakikaten benim de böyle şaşırdığım şeyler var. Bir defa yani Şia'nın anlattığı şeyleri biz bizim muteber kaynaklarımıza baktığımızda göremiyoruz. Yani Cafer-i Sadık şeyin Küleyni'nin el kafisine baktığınızda rivayetlerin belki üçte ikisi Cafer-i Sadık'tır. Ebu Abdillah aleyhisselam diye geçer. Oradaki Cafer-i Sadık portresiyle gerçek Cafer-i Sadık'a baktığın zaman o fakih Cafer-i Sadık'a baktığın zaman arada uçurum var. Bu tarafta efendim Kur'an'ın tahrif edildiğini, Ehli Beyti öven, Ehli Beytin haklarına işaret eden ayetlerin Emeviler tarafından çıkartıldığını, dolayısıyla Kur'an'ın tahrif edildiğini, aslında dinin, büyük kütlenin dininin aslında bozulmuş, tahrif edilmiş bir din olduğunu söyleyen Cafer-i Sadık nerede? O Kur'an'ı okuyan, o Kur'an üzerinden fıkıh, fetva efendim veren dinini, etrafındaki insanlara telkinlerini bu Kur'an üzerinden inşa eden Cafeli Sadık nerede? İmam-ı Azamlarla işte İmam Maliklerle diğer imamlarla ilişkileri gayet iyi olan evet fıkhi olarak farklı bir ehlibeyt ekolünden bahsetmek mümkün. Fıkhi olarak bu var bunun karşılığı var. Kitaplarımızda da var. Eski kaynaklarımızda da. Böyle mezhep ehl Beyt şeklindeki ifadeler var. Bu konuda çok da fazla şeyci olmamak lazım. Mutasib olmamak lazım. Cafer-i bu, bu da kendi sözleri de var. Ama bunlar tamamen fıkhi. İtikadi anlamda farklı şeyleri yok. Yani eşarilikle maturilik ya da ehli hadis arasındaki farklar neyse, ehli beytle ehli rey arasında ya da Medine ekoli arasındaki farklar da budur. Bundan daha ötesi değildir. İşte Şia'nın o imamet anlayışı etrafında imamları dinin merkezine koyarak onun üzerinden Kurgulamış olduğu din anlayışı ve söylemi aslında ehl-i beyt imamlarıyla alakası olmayan bir söylemdir. ehl beyt imamlar orada sadece konu mankeni olarak isimleri, aileleri kullanılmaktadır. Evet bu şekilde Şia devam ediyor ama bu arada büyük Müslüman kitle yani gerek Ümeyü siyasi anlamda gerek Şam, tarafına efendim yakın duranlar olsun gerek onun karşısında yer alan işte Abdullah İbni Zübeyir tarafında olsun daha önce Ali tarafında olsun ya da Hasan tarafında, Hüseyin tarafında olsun o büyük kitle kendi içindeki siyasi farklılıklarına hatta zaman zaman muhalefetlerine rağmen itikadi duruşu, genel din anlayışı efendim bakımından biriler. Değişen bir şey yok. Yani şöyle söylüyorum nedir bu kitlenin din anlayışını temelde özetleyecek şey? edirle Şeriyye. Bizim Şia ile aramızdaki en temel ayırım edirle Şeriyye'dir. Hariciler varlığını çok uzun süre sürdüremediler. Siyasi bir marjinal grup olarak birkaç isyan çıkardılar. Zaman zaman fırsat bulduklarında ayaklandılar ettiler ama varlıklarını yani büyük bir kitle olarak bugüne kadar gelemediler. İbadilik altında biraz daha böyle ehilleşmiş, yumuşamış haliyle bugüne kadar geldiler ama bir varlıkları söz konusu değil. Bu bakımdan Yani büyük iki gruptan söz edilecekse bütün aşırı uçlara da dahil olmak üzere şiilik vardır. Bir tarafta da sünnilik dediğimiz ehl-i sünnet vardır. Ehl-i sünnetin temel anlayışı kendi iç muhalefetine farklı gruplarına rağmen edinle-i şer'iyede aslında özetlenebilir. Kur'an var, sünnet var, icma var ve iştihat var. Allah'ın kitabı Kur'an. Allah'ın kitabı Kur'an'dan ancak alimler... Hüküm çıkartabilir, fetva verebilirler. Şia'ya göre Kur'an vardır ama Kur'an'dan hüküm çıkarabilmenin tek yolu vardır. İmam olmak lazım. İmamlar ancak Kur'an'ı anlayabilir. Biz de ancak imamların fetvaları ışığında anlayabiliriz. İmamların dışında diğer sahabiler de anlayamaz. Tabi'in fakihleri de anlayamaz. Tebe-i Tabi'in fakihleri de anlayamaz. Kur'an'ın yorumunu imama verirler. Kur'an'ın gerçek anlamını imamlar bilirler. Sünnet vardır. Eyl-i sünnetin Kur'an'dan sonra ikinci kaynağı sünnettir. Şia'da efendim sünnet vardır. Usul kitaplarında baktığınızda Şia'nın usulü yün denen kolu nispeten biraz daha yumuşaktır. Biraz daha mutezile sayesinde böyle ele ayağa gelir daha derli toplu biraz daha makul şeyler söylemişlerdir. Çok orijinal bir yapı değildir. Dediğim gibi Şia'nın şey mutezilenin büyük oranda e, kopyasıdır. Sünnet vardır ama sünnet nedir? İmamların onayından geçmiş sünnettir. İmamlar tarafından rivayet edilen sünnet hüccettir. Eğer imamlar tarafından rivayet edilmiyorsa böyle bir sünnet onlar için hüccet değildir. İmamlar dediğimizde kim? İşte birkaç tane efendim sahabi ve ondan sonraki isimler. Bunun dışında kalan rivayetler onlar için geçerli değil. Çünkü diğer sahabiler özellikle Hz Ali yanında yer almadıysa bunlar zaten birçoğu irtidat etmiştir, gasp etmiştir geriye kalan. Efendim az sayıda bir sahabidir e, mümül olan. Yine yani Kur'an anlayışında nasıl temele Ehli imamlarının anlayışını koyuyorlarsa sünnette de Ehli Beyt imamlarının anlayışını koymuşlardır. İcma yoktur. İcma yerine Ehli Beyt imamları vardır. Kıyas ve içtihat da yoktur. Onun yerine ne vardır? Ehli imamları vardır. İşte usullerin dediğim gibi zaman zaman farklı görüşleri olsa bile temelde bu. Evet. Yani icma vardır derler. Bir bakarsın kitapta icma vardır derler ama bir fonksiyonu yoktur. Sözde vardır, icraatta bir manası yoktur. Kıyas da öyle. Sözde vardır, icraatta bir manası, bir karşılığı yoktur. Çünkü imam onlar için zaten her şeye kafidir. İmam dediğin kimdir? 12 insandır. Bunların bir kısmı zaten daha önce vefat etmiştir. Yani Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin bunlar zaten o dönemde Kimisi şehit olmuş, kimisi vefat etmiş. Ondan sonra Ali Zeynel Abidin, Hazreti Hüseyin'in oğlu. Siyasi olaylara karışmamış zaten. Ondan sonra Muhammed Bakır, o da karışmamış. Cafer-i Sadık, o da karışmamış. Kardeşi, Muhammed Bakır'ın kardeşi Zeyd bin Ali'nin kıyamı var. O karışmış, daha sonra şehit olmuş. Bu insanların dediğim gibi mezhep olarak görüşleri, fıkhı, duruşu, itikadi anlamda tavırları dediğim gibi e Eyl-i Sünnet'in kendi içindeki ihtilaflarından farklı değil. Evet. Ondan sonra işte Musa Kazım geliyor. Musa Kazım'dan sonra İmam Ali Rıza. İmam Ali Rıza bir fakih midir? Gerçekten bir alim midir? Bundan emin değiliz. Zehebi efendim beyan sahibi olduğunu söyler. Sözünün tesirli olduğunu, maneviyatının yüksek olduğunu söyler ama bir fakih midir? İçtihat yapmış mıdır? Fıkıh teorilerine girmiş midir? Onun hakkında bir bilgi yok. Ondan sonra oğlu Muhammed Cevat, ondan sonra efendim Ali Ahladi bunlar da öyle. Hasan Askeri Bu insanlar karantina altında yaşamışlar. Göz hapsinde yaşamışlar. İşte Ali El Hadi tutulmuş şeyden getirtilmiş. Samarra'da efendim orada asker denmesi doğrudan de kaynaklanıyor. Askeri bölgede göz altında göz hapsinde tutulmuşlar. Orada yaşamışlar. Genç yaşlarda zaten ölmüş bunlar. Nasıl ölmüş? Bir, bir kısmının ölümü de esrarengiz. Bu bakımdan özellikle İmam Ali Rıza haliyle. İçtihadı sen bunlara verdiğinde, Kur'an'ın yorumu bunların tekerine verdiğinde, sünnet bunlardan gelecek dediğinde dinli olmuş oluyor? Böyle kapalı bir yapı oluyor. İçtihad müessesesi, müçtehitler, işte el sünnete gelip baktığın zaman ne var? Mekke'de, Medine'de, Hicaz'da, Basra'da, Şam'da, Mısır'da, büyük eyaletlerde her birinde onlarca büyük muaddis var, fakih var, müfessir var, kelamcı var. Bu insanlar sürekli ne yapıyor? İçtihad ediyorlar. Mezzep dediğimiz şey bunların Kolektif iştahı oluşuyor. Bir tarafta böyle Kur'an ve sünnet temelinde sahih bir metodoloji etrafında e, işleyen bir İslami akıl var. Bu aklın üretmiş olduğu bir fıkıh var. Bu aklın üretmiş olduğu İslami ilimler var. Bu aklın büyük oranda e, geliştirmiş olduğu bir medeniyet var. Bir tarafta ise tamamen dışarıya kapalı. Nispeten daha az kültürlü insanlara biraz daha yerli halklara hitap eden taşraya hitap eden diyelim bu manada ee, ve e, imamların otoritesi üzerinden tamamen nüfus kazanan ama içtihadı vesair etkinlikleri bir türlü işletmeyen işletemeyen hatta önünü tıkayan bir yapı var işte velayeti fakihle bu daha sonradan velayeti fakih teorisiyle aşılıyor bakılıyor ki imamların geleceği yok imamlarla aralarında işte ne var daha iyiler var aradaki efendim köprü isimler var çok şaibeli bir bağlantı Neyse konumuz böyle şey olmadığı için çok detaya girmek istemiyorum. Edille-i Şer'iye arkadaşlar. Ehl-i Sünnet, Ehl-i Sünnet'in en ayırt edici vasfı nedir? Sorusunun cevabı benim gözümde. Edille-i Şer'iyedir. Kur'an var, Sünnet var. Sünnet sadece Ehl-i Beyt İmamlarının naklettiği rivayetler değildir. Siko olan herkesin naklettiği rivayet bizim için geçerlidir. Kaynaklı yeri taşır. Ha rivayetler birbiriyle çatıştığı zaman onun bir usulü vardır. O çatışma, tercih, Cem, e, Nesih, sair yollarla çatışmanın belli bir usul çerçevesinde üstünden gelinir. Ondan sonra icma vardır. Başta sahabenin icmağı. Ondan sonra sonraki müştehitlerin icmağı bu şekilde bugünlere kadar gelir. Ondan sonra da ne vardır? İçtihat vardır. Kitap, sünnet ve icma ışığında, gölgesinde, şemsiyesi altında Müslüman alim, Müslüman fakih Orada iştihadını yapar, düşünür, taşınır, bir çözüm üretir, yollar haritası çizer, strateji belirler. Diğer alimler, diğer fakirler benimserse icma oluşur, bu bütün ümmeti bağlar. Diğer fakirler bunu benimsemezse, hatalı bulursa tatlı tatlı tartışırlar. İlmi hilaf dediğimiz, ilmi cedel dediğimiz saha bu şekilde oluşur. Zaman zaman tatsızlıklar yaşanmıştır, mezhep kavgaları olmuştur. Bu efendim Horasan topraklarında Şafiilerle Anafiler arasında savaş bile çıkmıştır. Kanlar dökülmüştür. Bunlar tarihte istisna olaylardır. Tarihi istisnalar üzerinden okumak isabetli, sakatli, sağlıklı bir değerlendirme tarzı değildir. Genel olarak barış içinde yaşamışlardır. Neden? Çünkü bütün bu farklılıkların içtihat dediğimiz dördüncü efendim, katta yaşandığını, en temelde yaşanmadığını, dolayısıyla bizi birleştiren, bizi kucaklayan, bir araya getiren, aramızdaki ittifak noktalarını oluşturan çok temelde Kur'an'ın, sünnetin olduğunu, icmanın olduğunu bildiği için ümmet sünni gruplar kendi içinde daha barışık biçimde yaşamışlardır. Ama daha Kur'an'dan sonra sünnette ayrılan, sünnetten sonra icmada ayrılan gruplar ne olmuştur? Biraz daha uzağa düşmüştür. İşte bunlara da biz bidatçı fırkalar diyoruz. Edille-i şer'i yeden kat kat kopan fırkalar kendi İslami algılarını pozisyonlarını, duruşlarını Edirle-i Şeriyye'den dışarı çıkıp alternatif işte imamet gibi, imamlar gibi e, yöntemler üzerinden, kaynaklar üzerinden yürüten yapılarda ehl bidat olmuş oluyor. Evet, e, Ehl-i Sünnet'in e, Edirle-i Şeriyye etrafında çok özetle kendilerini diğer fırkalardan ayıran hususiyetini bu şekilde ifade ettikten sonra Birkaç husus daha var. Ehl-i Sünnet'in alameti farikası olan mesele. Nedir o? Sahabe meselesidir. Şia ile aramızdaki en temel mesele. Bir tarih algısı aslında bu. Şia'nın tarihe yaklaşımı ile bizim yaklaşımımız farklıdır. Şia'nın tarih algısı ihanetlerle, tahriflerle dolu bir tarih algısıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz hayattayken hemen etrafındaki zümre, Hazreti Peygamber Efendimiz'in gerçek iletişi, arı duru mesajını bulandırmıştır. Tahrif etmeye kalkışmıştır. Peygamber Efendimiz damadı Ali'yi kendinden sonra halife seçtiği ona vasiyette bulunduğu, vasisi olduğu halde bunlar hemen bir manipülasyonla, kırtas hadisesiyle ilgili söylediklerini hatırlayın. Gadilhum'la ilgili söylediklerini hatırlayın. Bir şekilde ne yapmışlardır? Güya bir kumpas içine girmişlerdir. Böylece bu insanlar Peygamber Efendimiz hayattayken dinden çıkmışlardır. Peygamber Efendimizin vefatını müteakipte bir zorbalıkla Ali'nin hakkı olan hilafeti elinden almışlardır, gasp etmişlerdir. Bir gasp iktidarı oluşturmuşlardır. Ve ondan sonra Kur'an'ın derlenmesine kadar, kıraatlara kadar kaynaklarımıza ucu değinecek oranda bu insanların anlayışını hep bu tarih kurgusu belirlemiştir. Yani Kur'an'ın tahrifi iddiası, uçları bu iddiayı dillendirmiştir. Ama tarihin de vardır, çok açık biçimde dillendirilmiştir. Uç dediğimizde öyle çok da fazla uç değil. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in derlenmesi sırasında kendilerince iddiaları, Kur'an-ı Kerim'in kıraatlarıyla ilgili iddiaları da bu sadette ele alınabilir. Biz bizim kurgu, tarih anlayışımıza baktığımızda, bizim tarih anlayışımızda Kur'an-ı Kerim'i bize taşıyan, Nesil aynı zamanda bize sünneti taşıyan nesildir. İslam siyasi, iktisadi, kültürel mirasını bugünlere kadar taşıyan nesil aynı nesildir. Bu neslin çekirdeği sahabe neslidir. Sahabe nesli emanete ihanet etmemiştir. İnsan olarak ellerinden geldiği kadar bütün samimiyetlerini, dürüstlüklerini, cehdü gayretlerini esirgemeden bu mirası koruyabilecekleri oranda koruyarak bugünlere taşımışlardır. Bu bakımdan sahabe bizim için üstün insandır. Peygamber Efendimize arkadaşlık etmiştir. Ayetlerin güzelliğine tanıklık etmiştir. Ve üzerimizde bu insanların hakkı vardır. Onların mücadelesiyle İslam bugünlere kadar gelebilmiştir. Biz onlara dua ederiz. Hataları kusurları olmuştur. Onlar için de Kur'an'da ilgili sureyi hatırlayın. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اُغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَالِنَا اَلَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Ayet-i kerimesinde daha sonra gelen nesiller, ensar ve muacirlerden sonra gelen nesiller ne yaparlar? Kendilerinden önceki mümin nesillere, sahabe dahil, kendinden önceki mümin nesillere hep dua ederler. Derler ki, onlar bizim kardeşlerimiz, o kardeşlerimizi mağfiret eyle, rahmetinle muamele eyle derler. Onlara karşı şükranlarını, efendim, sadakatlarını, vefalarını Hiçbir zaman esirgemezler. Sahabe konusu bizim yaklaşımımız budur. Bazı fer'i meseleler vardır. İmamet anlayışı dediğimiz şeyin sadece siyasi boyutu değil. Bunun dini boyutu biliyorsunuz imamlar onlara göre masumdur. İmamın söylediği her söz ayet gibi hüccettir. İmamın yorumundan bağımsız, imamın yorumuyla hatta çelişik bir yorum zaten geçerli değildir. İmamların masumiyet yetiştirildi inancı bu manada. Şia ile yine aramızdaki ihtilaf temel ihtilaf noktalarından birisidir. Bizde imamların yeri nedir arkadaşlar? İmamın bizdeki karşılığı en fazla fakirttir, müçtehittir. Bizde müçtehit anlayışı nedir? Kullu müçtehidin yuhtı o yusip. Her müçtehit isabet eder, hata de eder. Dolayısıyla müçtehitler masum değildir. Bizde peygamberden başka kimse masum değildir. Masum da değildir, başka bir şey de değildir. Yani masum, masum yerine bir kelime değişikliğiyle başka bir şey demek de doğru değil. Evet, imamların masumiyeti. Dediğim gibi bazı bunlar üzerine teferri eden bazı meseleler var. Nedir o meseleler? İşte mesler üzerine mes meselesi. O Bakara suresindeki şeydeki, İsa suresindeki ilgili... Maide suresindeki ilgili, abdeste ilgili ayet-i yaptıkları yorumla alakalı bir şeydir o. Bunun dışında Şia ile aramızdaki ihtilaf bu şekilde özetlenebilir. Bizim ehl-i şinnat olarak temelde duruşumuz Edille-i Şerii etrafında, tarihine olumlu bakan, sahabe ve sonraki nesillerin ihanet içinde olmadığını, onların üzerlerine düşen vazifeyi elinden geldiği kadar yerine getirdiğini, evet siyasi anlamda problemler olduğunu, siyasi anlamda problemli olan, nefsine yenik düşmüş olan isimler bu manada bizim önderimiz değildir. Bizim önderimiz bu manada karşı tarafta yer alanlardır. Biz onların tavrını, duruşunu destekleriz. Onların tavrı bizim için modeldir, örnektir. Yani ehli Sünnet demek, Ümeyye oğulculuğu demek değildir. Şia mesela, Hep bu şekilde e, yaftalamaya çalışır. E, sünni anlayışı özellikle bu selefilerle girdiği çatışmada İbn-i Teymiye çünkü onlarla ciddi bir mücadele vermiş. E, Muaviye'yi, Yezid'i efendim onlara karşı e, böyle savunan bir tutum içinde olduğu için onlar hep e, bizi Emeviciler, Emevi efendim uşakları falan diye düşünüyorlar kendilerince sabote etmeye çalışırlar böyle bir e, manipülasyon var bunun asla esası yok bizim Emevi ailesine bakışımız onların iktidarına bakışımız bellidir Hz. Ali haklıdır Muaviye haksızdır Yezid hilafete layık değildir Muaviye'nin bir yanlışı da Allah affetsin e, hilafeti kendinden sonra Yezid'e bırakmasıdır bu işi bir veraset sistemine dönüştürmüş olmasıdır biz Muaviye'nin bu hatasını sahiplenmeyiz Hata etmiştir, Allah affetsin deriz. Kendimiz bu konuda onu örnek almayız. Bizim için örnek kimdir? Hazreti Bekir'dir, Hazreti Ömer'dir. Hazreti Osman, Hazreti Ali örnektir. bunları Biz bunların örnekliğine bakarız. Dolayısıyla biz sahabenin masum olduğunu da söylemeyiz. Hata eder, günah işlemiş olabilir, kusurları vardır, bir takım zaafları vardır. Biz kusurlarında ve zaaflarında onu örnek almıyoruz. Ama bizim için sahabe Efendimiz'i görmüş olması itibariyle Efendimiz'e bizden daha yakın olmuş olması itibariyle bizden daha değerlidir. Yani biz bir taraftan Hazreti Muaviye'yi tenkit ederiz ama bir taraftan da kendim de onu ölçtüğüm zaman elbette ki Hazreti Muaviye benden daha üstün bir insandır. Ben Hazreti Muaviye'nin yanında benim kıymetim nedir ki derim. Herhangi bir Ehl-i Sünnet üyesi olan kişi de böyle der. Bunu kim hatırına deriz biz? Efendimiz hatırına deriz. Efendimiz'i görmüş, Efendimiz'in yanında bulunmuş, vahiy katipliği yapmış. Onun o hali Benim efendim bu halimden çok çok daha üstündür. Anlayışı bizde vardır. Ama şiha ısrarla bize der ki öyle değil. Daha ötesi. Yani hakkı teslim etmek onlar için kifayet etmez. Daha ötesi olması lazım. Nedir daha ötesi? Söv. Sahabe'ye söverler. Sebbi sahabe onların şiarıdır. Sahabe'ye lanet edeceksin. Söveceksin. iftira atacaksın. Karalayacaksın. Dinden çıktı diyeceksin. Ve İslam tarihini büyük bir ihanetler oluşturur ağ olarak silsilesi olarak yorumlayacaksın ki ne olmuş olacak? Mevcut dini yapı böylece şek ve şüphe altına girecek. Bunu kaldırıp atacaksın. Yerine ne getireceksin? Güya ehlibeytçi bir İslam yapısı getireceksin. E nerede peki sizin ehlibeytle aranızdaki sahih senet? Söyleyin bakalım. Ehlibeyt üzerinden güya efendimizle kurdukları ba İşte usul harb adı dedikleri kitapta görüyoruz. Şafii'de görüyoruz, en temeli Şafii'de görüyoruz. Yani Buhari'yi at, Kafi'yi al diyorlar bize. Buhari'yi at neden? Çünkü Buhari'de kim var? Ebu Hureyre var. Buhari'de kim var? Muaviye var. Buhari'de kim var? İşte Hz. Ali yanında yaralmayan sahabiler var. Ama ona at, onun yerine Kafi'yi al. Peki Kafi'de ne var? Yani sahabiye karşılık ne var? 10 tane rivayetten bir tanesi sahabiden geliyorsa 9 tanesi nereden geliyor? Sonraki imamlardan geliyor. Sahabi de değil. İşte Cafer-i Sadık'tan geliyor. Peki Cafer-i Sadık'tan yaptığınız bu rivayetten ne kadar emin olabilirim? Siz kendi kaynaklarınızda söylüyorsunuz. Bu adam daha kapıdan çıktığı anda benim adıma yalan söylüyor diyorsunuz. Benim demediğim şeyi gidip insanlara söylüyor diyorsunuz. Bunu kendi kaynaklarınız söylüyor. Nasıl inanabiliriz biz buna? Dolayısıyla ne yapmam lazım benim? Kimden gelirse gelsin. Ehli Beyt İmamı olması bir şey değiştirmez. Ehli Beyt İmamı masumdur diye bir anlayış yok. Peygamberden başka masum yok. Ehli Beyt İmamı da olsa sözünü ne yapmam lazım benim? Kur'an, sünnet terazinde takmam lazım. Onu ben kaynaklara arz etmem lazım. Kaynaklardan onay alırsa onu kabul etmem lazım. İşte bizde içtihat müessesesi budur. Mezhep böyle bir şeydir. Mezhepleşmiş o fıkhi yapıda bu tesis edilmeye çalışmıştır. Şafii gelmiştir. Ebu Hanife'nin görüşlerini tenkit etmiştir. Ve böylece farklı bir mezhep oluşturmuştur. Ahmet'im de Hanbel gelmiştir. Onun görüşlerini tenkit etmiş Farklı bir mezhep olmuştur. Bunların dışında da fakirler vardır. Tenkit etmişlerdir bireysel olarak. Yahut etrafında küçük gruplar oluşmuştur. Yahut grupları bir yüzyıl sonra erimiştir, kaybolmuştur. Ama hep birbirlerini tenkit ederek farklı alternatifler, farklı görüşler, teoriler, algılar özde ayrı olmakla beraber detayda farklı algılar oluşturmak suretiyle böyle bir çoğulcu bir yapı oluşturmuşlardır. Şia ise diyor ki, ayr diyor, Ehlibeyt diyor. Ama Ehlibeyt'le de güvenilir bir bağ kuramıyor. Ondan sonra bunun üzerinden bizi kendi görüşlerine, anlayışlarına mahkum ediyorlar. Ehlibeyt efendim tarihte biliyorsunuz işte onların şey inancı var. Kaim inancı var mesela. Ne demek? Mesela 12. imam dedikleri doğmamış, dünyaya gelmemiş bir adamdan bahsediyorlar. Hasan askeri 11. imamın oğlu güya Muhammed adında bir oğlu var. Muhammed Mehdi Muntazar dedikleri. Hasan askerinin oğlu imiş. Halbuki oğlu yok. Bunu kim söylüyor? Kendisi de bir Şii olan Nevbakti söylüyor. Fırak'ında. Hasan askeri öldüğünde geride bilinen bir oğlu yoktu diyor. Hatta öldükten sonra annesiyle kardeşi Cafer ne yaptılar? Hasan askerinin mirasını pay ettiler. Oğlu olsa mirasını pay ederler mi? Oğlu var derler yani. Nasıl mirasını pay etsinler. Bunu Nevbakti söylüyor. Bir Şii. Öldükten sonra Şia 14 gruba ayrılıyor. Hasan askerinin ölümünden sonra. 11. imamın ölümünden sonra. Bir grup diyor ki onun bir tane oğlu vardı. Ne oldu? Efendim Abbasi e, hanedanlığının şerrinden emin olmak için onu sakladı. Evinin efendim bodrumundan, dehlizinden bir şekilde Kaçtı gitti. Ortaya çıkmadı. Kaimdir o. O hala yaşıyor. Gaybet. Gaybetü surat edilir mi? Efsane. Şimdi gel buna inan diyorlar bize. Ben orada Kur'an var, sünnet var, icma var, içtihat var. Gayet metodik, gayet makul, sahih. Anlaşılabilir. Tartışılabilir. Sorgulanabilir. Aklını, vicdanını işleterek efendim örgülenmiş bir yapı var. Yok bu yapıdan kop, bu yapı ihanetler üzerine oturuyor. Peygamberle bir alakası yok. Bunların hepsi yalandır, yanlaştır. Ortada senetler var üstelik. Senetler kritik edilmiş, raviler sikamı değil mi incelenmiş. Kopuk senetler ayıklanmış. Ondan kop diyor, gel buraya bir efsaneye inan. Şiha şial bizi bir efsaneye çağırıyor. Din diye inanıyor bir efsaneyi insanların eline vermişler. Yüzyıllardır bu şekilde sürdürüyorlar. İşte küçük gaybet diyorlar. 60-68 yıl, 260-328 yılları arası. Ondan sonra diyorlar ki ya 68 yıl, bu adam yaşamış olsaydı herhalde bugüne kadar gelirdi. Etrafındaki insanlar artık cevap veremez hale geliyor. Sokağa çıkamıyorlar. <gülüyor> ne diyeceğiz? İnsanlar soruyor ya nerede Mehdi, nerede İmam? Kaim kaim diyorsunuz gelmedi mi? Yeter artık çıksın baksana orada burada isyanlar var. Abbasilerin otoritesi eskisi gibi değil. İmamımız gelsin işte gittiğinizde görüşmeye söyleyin. İmamlarla herkes görüşemiyor. Tam kripto bir yapı var yani. Bir kişi, iki kişi var. Dört tane süfera dedikleri, sefir dedikleri insan var. Bunlar imamlar adına topladıkları humuslar üzerinden büyük servet kurmuş. Bunu bizzat şii kaynakları da söylüyor. Ondan sonra bakıyorlar ki bu iş olacak gibi değil. Bu sefer Gaybeti Kübra'yı ilan ediyorlar. Yeni bir yalan. Diyorlar ki imam şimdi ortaya çıkmıyor, İmam kıyamete kadar gayip olacak, ortada görünmeyecek. Efendim yeni bir gaybet denemi başlamıştır, yeni bir teoriyle. Bu arada tabii dökülenler, ayrıdanlar, yalan söylüyorsunuz bizi kandırdınız falan deyip dökülenler de var. Ama o yapı bir şekilde çekirdek kadro, insanları dinle aldatmak kolaydır. Ve insanları dinle aldattığınız zaman o insanların sizin elinizden kurtulması çok zordur. O insanlara bir umut veriyorsunuz. Ülkü veriyorsunuz. Bir taraftan korku veriyorsunuz. Çünkü o insanların siz ruhunu adeta orada tahakkümünüz altına alıyorsunuz. Sağa sola kıpra kıpraşamıyor. Her neyse. Evet. Özetle Ehl-i Sünnet'le alakalı, Şah ile alakalı bunları söylemiş olayım. Nasip buymuş hiç böyle planlamıyordu. Böyle gelişti. Hayır olsun inşallah. وَاَخِرُوا دَعْوَانَا اَنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ